Bismillahirrahmanirrahim. Celal'in tefsirinden suretü tekvir. Tekvir suresi. Mekkiyetin Cisun ve Işru'na ayet 29 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşem süküvület. Güneş dürüldüğü zaman. Yani bir şeyi sarıp sarmalama suretiyle güneş dürüldüğünde. Lefefet ve zehebetli nuriye. Güneş dürülünce ne oluyor? Onun ışığı gidiyor. Işığı gittiğinde. Ve izen kedere kederi. Yıldızlar da söndüğünde, inkadet çöktüğünde ve tesakakat alel ardi ve yere patır patır döküldüğünde, düştüğünde, ışığı söndüğünde. Bu izelci bahru su Dağlar yürütüldüğü zaman. He, zuibe biha abesh ile yeryüzünden tamamen sürülüp götürüldüğü zaman. fesaret teba menbetha ve sürülüp götürüldüğünde ne oluyor, toz toprak bir hale gelmiş oluyor. Ve izel eşaru en nukul hawafil Havamilu, yani yüklü olan develer, o dile, yüklerini bıraktığında, yani doğum yaptığında. turket bila ra'in, yani başıboş bırakıldığında, serbest bırakıldığında, tembel, boş bir vaziyette bırakıldığında, neysiz? Bila ra'in, başlarında çoban olmaksın, tamamen salı verildiğinde. Yani burada, yani her şey bir derece sahipsiz, tamamen kopmuş, da. Yıldızlar patır patır dökülüyor. Ondan sonra aynı şekilde develer tamamen salınıp ortalığı bırakılıyor. Dağlar yürülüyor. Yani burada kıyametin o dehşetli halini Kur'an-ı Kerim tasvir etmiş oluyor. Ha, evvel bilahalebin lema damahum minel emri ve in lam mal a'cebe ileyhim minha. Yani tamamen Sütlerini kesip başlarında şey olmaksızın tamamen otlanmayıp tamamen etrafa dağıldığı, boş kalmış olduğu bir zamanda ve izler bu hoşu vahşi olan hayvanlar toplandığında Cumiyet ba'del basi öldükten sonra tekrar o vahşi hayvanlar toplandığında niçin toplanıyor lihata salib adim değil bazılarının bazıları üzerindeki haklara alınmak amacıyla nitekim Efendimiz de diyor diye boynuzsuz koyunun hakkını Allah boynuzlu koyundan alacaktır. İşte bu hesap görünülmek üzere o vahşi hayvanlarda bir araya hesap vermek üzere getirildiğinde yani burada hayvanlar sorumlu değiller ama burada önemli olan Allah'ın adaletinin tecellisidir. Ha, bu hesap görüldükten sonra ne olacak? Fımmetasiyru tutraba, sonra toprak olacak. Ne gibi? Nebes suresinin en sonunda kafirlerin o hayvanların toprak olduğunu gördüğünde, yaleeten ikuntu tutraba, keşke ben de toprak olsaydım dediği gibi. Hayvanların ruhları ebedi kalacak, cesetleri toprak olacak. Bazı hayvanlar tıpkı Süleymani gibi ashabı kehf gibi bazı hayvanların hem cesetleri hem de ruhları ebedi kalmış olacak. O yzar bi haru sucire denizler tamamen yandırıldığında bunun bir diğer bir ifadeti, bir tahvifi ve teşdididir. <gülüyor> sucire sucire eu kidet fesaret naren tamamen bir ateş haline gelip yandırıldığı zaman diğer sureyi anlatırken hatırlarsınız burada demiştik. Yani su H2O'dan hidrojen ve oksijenle meydana geliyor ve birbirinden ayrıştırıldığında biri yakıcı madde, diğeri yanıcı madde. Benzin de var, kirbit de var. Sadece bir çakılması halinde bir ateş kütlesi haline geldiğinde. Ve izen nufusuzul nefisler birleştirildiğinde kurinetli efsadiha yani tek bir ceset haline yaklaştırılıp bitiştirildiğinde. Ve izel mevudetu Diri diri gömülmüş olanlar el-câriyetü, tüdhînu hayyeten, hâvfel haceti ihtiyaçtan veya fakirlikten dolayı veya ar ettiği için, utanç duyduğu için İslamiyet'ten önceki insanların kızlarını diri diri gömüldüğünde ne olacak? Su ile tepki li Onu öldüren kişiyi susturmak amacıyla Kur'an diyor ki, o gömülen ne sorulacak? Ve izel mev'udet'i gömüldüğü zaman o gömülen kişiye o kıza yani su ile sorulacak. Bir ey izel en kutile, kız çocuğu senin ne günahın vardı ne günah işlemiştin. Yani buradaki kıza sorulacak derken kızı öldüren kimseyi susturmak amacıyla. Yani bu kızın bir suçu var mıydı? Yok. O halde sussuz yere bu kız niye öldürüldü diye öldürenden o hesap sorulacak. Ve guriye bir kesret ta'i kutile. Hikayeden niyata khatib bir ve cevabı antakulu katat katel tübilazen bin Allah böyle sorunca o katil ne diyecek katel tübilazen bin ben onu günahsız yere öldürdüm yani o masumdur hiçbir günah işlemedi ve işte sayfeler yani suhfur amali amellerin yazılmış olduğu sayfeler ne olacak? Nuşiret, açılacak, yayılacak, ortaya dökülecek. Bir tahvibi ve tecdidi. Nuşiret de olur, nuşiret de olur. Ha, futihat ve busite açılıp yayıldığı zaman, aynen veya flaşın açılması gibi her şey ortaya döküldüğünde Vayda sema o kuşyten ve sema tamamıyla açılmış olduğunda nuziyat an emakiniha kendi yerinden sökülüp çıkartıldığında kemayaz yu cildi an şati koyunun cildinin mesela soyulduğu gibi aynı şekilde gökte de soyulduğu zaman vayda cahimu ennaru cehennem ne olduğunda su ile yandırıldığında yani. Evet, su ile bir takfif ve Su ile ve su ile her iki şekilde de okunabilir. Oh uh cece, uh tamamen yandırıldığında cehennem. Ve izel cenneti uzlifen. Cennet de tamamen açıldığında yani قُرِبَتْ لِا اَهْلِهَا Kendi ehline yakınlaştırıldığı zaman niye ehline yakınlaştırılıyor? بِيَتْ خُلُّهَا O cennete girmek için. Ve cevabı İza hep şimdiye kadar ne yaptı? Iza ile devam etti. Buradaki izanın cevabı nedir? اَوَّلِ sureti وَمَا عُتِفَ عَلَيْهَا İşte bütün bunlar olduğunda, bu kıyametin bu sahnesi gerçekleştiğinde o İza şart edatının cevabı nedir? اَلِمَّةْ نَفْسُونَ Ha, burada nekre olarak gelmiş olmasındaki amaç nedir? Küllü nefsin, yani bu manayı veriyor. Her nefis bilecek, yani Kuransız hiçbirisi hariç kalmadan her bir nefis bilecek. Vakte hazir ve bebe yolumun kıyama. İşte bu edilmiş olan o kıyamet sahnesini daha anında her bir nefis bilecek. Neyi bilecek? Ma kendisi için daha önceden ne takdim etmişse, ne hazırlamışsa, ne yapmışsa neyden? Min hayrin ve şerrin. Hayırdan ve şerden kendisi için ne hazırlamış, ne yapmış, ne takdim etmiş hatta ne tehir etmiş, yapmamış ise hepsini yanında bulacaktır. Yani izah, şart edatının şimdiye kadar gelmiş olanın cevabı bu. Her nefis bu manada yaptıklarını yanında hazır bulacaktır. Fela uksimu. Buradaki lam daha önce de geçmiş olduğu üzere zain edattır, nefi edatı değildir. Kasem olsun neye bir künlesi elcavari Yani aşağı çıkıp kapanan yıldızlara. Bu enucumu, enucumun hamseti suhar vermişleri. Beş tane yıldız ki bunlara müşteri yıldızları da deniliyor. Parlak olan aşağı çıkanı kapanan yıldızlara. Bunu aslında Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adlı eserin üçüncü mektubunda Hunnes ve Künnes'i biraz daha detaylı olarak, olarak araştırıyor. Oradan da bakılabilir. O beş yıldız, Zuhal yıldızı, Müşteri yıldızı, Melehi yıldızı, Zühre yıldızı, Ataret yıldızı bu beş yıldız za ı Hak kasem ediyor. Yani parlak olması, gezici olması, açığa çıkması, gizlenmesi özelliğinden dolayı. Taknisu bi zamin noni, zamin noni, nonu zamesiyle fi ve râha. Beynem ana ra en fi ahir usku ila bi kesrin fi kinasiha, fi fiha. Yani bir anda, bir bakıyorsun ki kendi mecrasından çıkmış bulunduğu mekanından çıkmış, tekrar gizlenmiş açığa çıkmış olaraktan onu görürsün. Daha Cenab-ı Hak neye yemin ediyor? Kunnes ve Künnes'ten sonra ve leyli izâ asese'' ''Geceye de yemin olsun.'' Hangi geceye kararmış olduğunda, yani zulümat ortaya gelip karanlık çöktüğünde, geceye de akbir ah bir bi zalami ev edbere'' ya karanlığıyla geliyor veya sırtını dönmüş giden, gündüzün gitmesiyle yerine gelen o geceye de yemin olsun. ''Daha yemin olsun? Ve subhayı sabaha iza teneffese imtedde'' uzayıp giden, sürüp devam eden o gündüze de, o sabaha da yemin olsun. Yani ağarmaya başlayıp ortaya çıkan, ortaya çıkan, gün yüzüne çıkan o sabaha da yemin olsun. ''İmtedde hatta yesirû'' Neharen beyinen, açık bir şekilde gün yüzü ortaya çıkan o güne de, o sabaha da yemin olsun. işte buradaki bu yeminler, işte şuna yemin olsun, buna yemin olsun, yani künnese, künnese, geceye, sabaha yemin olsun. Burada bütün bu yeminleri zikrettikten sonra aslında asıl gurucu noktaya geliyor, o da şu. İnnehu işte ayet Kur'an o Kur'an var ya nedir la kavlun öyle bir sözür ki la kavlu rasulin kerim kerim olan yani alallahi teala Allah'a karşı kerim olan bir elçinin bir resulün sözüdür kim o vecebri'lhu udufe ilehi li nuzulihi niye bu Resul olaraktan Cibril'e izafe ediliyor. Sebebi ise Cenab-ı onun kanalıyla inzal ettiği için kerim olan, kerem sahibi, emin olan o Resul'ün bir sözüdür. Çünkü o getiriyor. O getirdiği için ona atfen Resul olaraktan o Cibril burada zikrediliyor. Peki onun sıfatı nedir? O kerim, birinci sıfatı kerimdir, o elçi. Daha özelliği nedir? Zî kuvvetin, büyük bir kuvvet sahibi. Zaten diğer adı neydi Kadir suresinde? Ruh'tu değil mi? Ruh da aynı zamanda güç kuvvet manasına geliyor. Ruh, ondan sonra mesela riyah, ne rüzgar da aynı şekilde, rüzgarda da bir güç kuvvet var. İnsandaki ruh aynı şekilde. Yani bir enerjik ve güç kuvvete sahip olmuş olması. Bir anda arşta, bir anda bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda. İşte böyle güç kuvvet sahibi olan o Rasulün getirmiş olduğu bir sözdür. Güç kuvvet sahibi, şiddetli güç kuvvet sahibi. O nerede bulunuyor? Arşi. Ha, arş sahibi. Arş sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın, arşın sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bulunmuş oluyor. Ey İlahi Teala. Yani arşın sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın yanında bulunan kuvvet sahibi kerim olan Resul'ün sözüdür. Aynı zamanda o nedir? Mekin. Yani zimet-i mekaneti müteallifin bihi muta. Mesela şöyle bir söz var. Şerefül mekan bil mekin. Yani bir yerin şerefi nedir? Oradaki yerleşmiş olan kimsenin şerefi iledir. Yani bir yeri değerlendiren nedir? Oradaki şerefli olan kimsenin oradaki yerleşmesiyledir. Mekanın şerefi meclisin orada oturan kimsenin şerefi iledir. İşte o arşta, arş sahibinin huzurunda oturmuş olan güç kuvvet sahibi olan kerim olan Resul'ün sözüdür. Mutain senme emin. O aynı zamanda emindir. Hani malum efendimiz Aleyhissalatu vesselam da emin, Cibrili emin. O aynı zamanda emin olan birisidir. Yani muta'in semme emin. Tuti'uhu el-melâiketü fissemâvâti. Bütün göklerde meleklerin kendisine itaat etmiş olduğu cihetle itaat edilendir. Aynı zamanda eminin alel-vahyi. Cenab-ı Hak kendisine güvendiği için, emin olduğu için vahiy kendisine vermiş olduğu emin kimsedir. O Cibril. Ve ma sahibukum. Arkadaşınız değildir. Yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ala ila aleyhi. ne değildir? Bir mecnunin. O arkadaşınız, o Muhammed var ya aleyhissalatu vesselam. Öyle öylesin zannettiğiniz gibi kafanızdan tasarladığınız gibi o bir mecnun değildir. Ve lekad ra'ahu raha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ala sureti illeti fulit aleyha. O Muhammed var ya aleyhissalatu vesselam. Ne yapıyordu? O Cibril'i yaratıldığı surette, ilk suretinde yani bütün gökyüzünü kanatlarıyla kaplamış olduğu bir surette onu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam görüyor dedi. Nerede görüyordu? Bir ufukil mübin. O apaçık olan ufukta yani açık olan o alanda el beyne bihi ve'l a'la bi nahiyet yani şart tarafında apaçık bir şekilde ufukta Muhammed aleyhissalatu vesselam o Cibril'i görüyor idir ve ma evet Muhammed aleyhissalatu vesselam aynı zamanda değildir ne alel gaybi mahab ve minel vahyi ve haberu sema bi zanin o Muhammed aleyhissalatu vesselam Aynı zamanda vahyi kaybeden, vahyi saklayıcı, vahyi gizleyici, o Yahudilerin e, sakladığı, gizlediği, söylemediği, yektunûne diye geçiyor ayette, kaç ayette, o Yahudilerin yaptığı gibi, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sizin zannettiğiniz gibi o vahyi gizleyici, saklayıcı, söylemeyici değildir. Bir zanim, bir müddetin ve bir dadı, dadın, kıraatıyla, eyyani ve feyakusu şey şeyen minhu öyle cimrilik yapıp da haşa o Kur'an'dan bazı ayetleri çıkartmak suretiyle gizleyici de değildir ve ve mahre Kur'an ve Muhammed aleyhissalatu vesselam böyle olduğu gibi o Kur'an da değildir ne değildir bir kavli şeytanin yani şeytanın sözü değildir şeytanın sözü nasıl olur ha müsterike sem'e mesela gökyüzüne çıkar kulak misafiri olur o duymuş oldukları vahiyleri getirir de ondan sonra bak Rabbiniz böyle diyor diyerekten çalıntı olan vahiyleri getirerekten şeytanın da yapmış olduğu, bir söylemiş olduğu bir söz değildir. Onun için ne olmuş oluyor vahiy gelince sema kapıları kapanıyor. Eskiden kahinler şeytanlardan bilgi alırken nücum şeyatin denilen adeta cenabe şeytanları o yıldızlarla pardederekten böylece gaybi haberleri Vahiy gibi haberlerin alma kapıları o şeytanlar üzerine de kapanmış oluyor. Bir kavul şeytanın racim, o taşlanmış olan mercun, taşlanmış, kovulmuş olan, lanetlenmiş olan hırsızlamak suretiyle duyduğu bir sözü de değildir. Şeytan sözü de değildir haşa. Peki nedir? Hı -hı. Nedir o? Feheh altta onu ayrı zikredecek. Demek ki o çaşlanmış olan şeytanın sözü de değildir. Fe <gülüyor> eyne Gidiş nereye? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gitmektesiniz? Fe eyne <gülüyor> tesavvun? Fe bi Kur'ani ve Kur'an'ı inkar edip ondan yüz çevirmek suretiyle sizin bu gidişiniz nereyedir? Bu gidiş nereye? Nereye gitmektesiniz? Ey yani buradaki im nefi edatı nereden anlıyorsun daha sonraki illadan anlamış oluyoruz çünkü in bazen nefi edatı yerine de geçiyor şart edatı olduğu gibi in ve illa o ancak nedir o Kur'an zikrun izzetun, öğütten ve hatırlatmaktan ibarettir kime bil alemini el insi vel cinni insanlara ve cinlere o Kur'an nedir bir zikir bir öğüttür kime li men sizden dileyen kimse bu nedir? Niçimdir bu? وَدُرُ مِنَ alemiyle, Şu aleminden bedel olarak o alemden bedel Limen شَاءَ Sizden dileyen kimse için o Kur'an bir hissettir, öğüttür, zikirdir, hatırlama ve hatırlatmadır. Bir iadetil cari carrin dönüşüyle. En يَسْتَقِيمُ Yani bir ittibail hakkı. Hakka uymak suretiyle sizden dinleyen, sizden dileyen kimse için insanlar olsun cinler olsun tüm alemlere o Kur'an-ı Kerim gönderilmiş olan bir zikirdir ve bir öğüttür ve <gülüyor> mâ Yani yani istikamete al hakkı hakka o doğru yolu bulmakta siz dileyemezsiniz İlla en yeşâ Allah rabbul alemin, alemlerin Rabbi olan Allah ancak o diler İnsan ne yapar? İrade eder, tevessül eder, yönelir, arzu eder, teveccüh eder. Ha onun neticesinde de Allah diler, hidayeti nasip eder. Kime? Elhala'ika el istikametikum aleyhi. Ve böylece size o istikameti tayin etmek üzere Allah mahlukatına, dilediği kimseye ancak o istikameti vermiş olur. Tabii Cenab-ı Hakk'ın iradesi neye bağlı? Kulun iradesine. Yani kul irade ediyor, hakkı talep ediyor. Cenab-ı Hak da onun üzerine hidayeti dileyerekten ona vermiş oluyor. Yani dilemek Cenab-ı Hakk'ın netice, hüküm, karar Allah'a ait olmuş oluyor. Evet Tekbir Suresi de böyledir.